Bir gün daha geçip gitti yolda. İçimdeki dünya sessiz. Çevremdeki gece de öyle. Rüzgar hafifçe yalıyor kum tepeciklerini ve yamaçlardaki kumu dalgalandırıyordu. Kamp ateşinin ince alevleri arasında kapkacakla uğraşan Zeyd'in karartısını seçebiliyorum. Eğer heybelerimiz akşam kamp yaparken bıraktığımız yerde duruyor. Yüksek ağaç başlıklı eğerlerimiz de öyle. Biraz ötede uzun bir yürüyüşten sonra yorgun, boyunlarını kuma uzatıp çömelerek şimdiden geceye karışıp gitmiş iki deve. Ve daha da ötede yıldızlı göğün altında şöyle belli belirsiz seçilen ama yine de size kendi kalp atışlarınız kadar yakın boş ıssız çöl. Dünyanın her yerinde pek çok güzel manzaralar vardır. Fakat sanıyorum hiçbiri insan ruhunu bu kadar derinden etkileyemez. Hoyratlığı ve ıssızlığıyla çöl, bizi hayatı kuruntular, aldanmalarla algılamak eğiliminden kurtarır. O kuruntu ve aldatmacalar ki, daha cömert bir tabiat, insan zihnini onlarla tuzağa düşürür ve insanın kendi hayallerini çevresindeki dünyaya yansıtmasına sebep olur. Çöl çıplak ve açıktır. Hiçbir uzlaşma tanımaz. Kuruntuları için birer kılıf olarak kullanabileceği tatlı fantazilerin hepsini silip süpürür insan kalbinden ve onu görünmeyen, biçimlere sığmayan bir mutlak'a kendini teslim edebilecek ölçüde artırıp özgürleştirir. O mutlak ki, uzak olan her şeyden daha uzak, yakın olan her şeyden de daha yakındır insana. İnsanoğlunun düşünmeye başladığı çağlardan beri çöl, tek tanrı inancının beşiği olmuştur. Gerçek şu ki, daha ılımlı ortamlarda, daha elverişli iklimlerde de insanların zaman zaman Allah'ın varlığına ve birliğine ilişkin sezgisel yaklaşımları olmuştur. Sözgelimi eski Yunan'da Olimpos tanrılarının üstünde bilinmeyen bir gücü temsil eden Moira kavramı böyle bir yaklaşımın ürünüdür belki de. Ama bütün bu kavramlarda yine de belli bir tek tanrı düşüncesinden çok bir sezgi Belirsiz bir eğilim niteliği buluyoruz hep. Ta ki bu konudaki kesin bilgi, göz kamaştırıcı bir açıklık ve parlaklıkla, çöllerin derinliklerinden pışkırıp, çöl adamına ulaşıncaya kadar. Medyen çölünde bir dikenli çalının ardından çınlayıp ulaştı Hazreti Musa'ya Allah'ın sesi. Filistin çölünün ıssızlığı içinde aldı Hazreti İsa, Allah'ın melekutunun mesajını. Mekke yakınlarında, Çöl tepelerinin birindeki Hira Mağarası'nda geldi ilk çağrı Hazreti Muhammed'e. Çöl güneşinin altında kavrulan çıplak bir vadide, Kayalık tepelerin arasındaki o daracık, kupkuru mağarada geldi çağrı. Bütün bu hayatı, ruh ve ten, her ikisini birden kucaklayan sonsuz bir evet. Dağınık kabilelere biçim veren, yön gösteren ve böylece bir alev, Bir muştu gibi birkaç on yıl içinde batıda Atlas Okyanusu'na, doğuda Çin Seddi'ne kadar dalga dalga yayılan bir çağrı. 1400 yıl boyunca bütün politik çözümlemeleri, yarattığı bütün büyük medeniyetleri aşıp geride bırakan ve büyük bir manevi güç olarak bugüne ulaşan çağrı. Uyuyorum ve sonra tekrar uyanıyorum. Geri giden günleri düşünüyorum. Geçip giden Ama içimde hala yankılanan günleri. Tekrar uyuyor ve rüya görüyorum. Sonra uyanıyor ve kalkıp oturuyorum. Hatıralar ve düşler tatlı tatlı birlikte akıp duruyorlar, yarı uyanık zihnimde. Vakit sabaha yaklaşıyor. Ateş tamamen sönmüş. Yorganına sarılmış uyuyor Zeyd. Develerimiz orada öyle iki toprak yığını gibi kıpırtısız yatıyorlar. Yıldızlar hala görünürlerde ve insan daha uyuyabileceğini düşünüyor. Ama doğuda ufuk hafif hafif alacalanıyor. Soluk bir ışık ipliği, daha koyu bir çizginin üzerinde uzanıp gidiyor. Bu iki çizgi, sabah namazının habercileri. Orada, yukarıda sabah yıldızını görüyorum. Ez zühre diyor Araplar bu yıldıza. Bu ismin nereden çıktığını sorarsanız, size onun bir zamanlar kadın olduğunu söyleyeceklerdir. Derler ki, bir vakitler, Harut ve Marut diye iki melek vardı. Bunlar, meleklere yakışır biçimde alçak gönüllü olmayı unutup, erişilmez güzellikleriyle kurumlanmaya başladılar. Biz nurdan yaratılmışız. Ana rahminin karanlığından çıkan şu sefil insanoğlu gibi günaha ve tutkuya bulaşmamışız. Böyle diyerek, saflıklarının, günahsızlıklarının kendi güçlerinden ileri gelmediğini unuttular. Evet temiz ve günahsızdılar. Ama bu, onların arzu nedir bilmemelerinden ve ona karşı koymakla hiçbir zaman yükümlü tutulmamalarından ötürüydü sadece. Onların bu küstahlığı, Rabbin hoşuna gitmedi ve onlara şöyle dedi, ''Yeryüzüne inin ve kendinizi orada deneyin.'' Böylece mağrur melekler yeryüzüne indiler ve orada insan kılığında, insanların arasında dolaşmaya başladılar. Ve yeryüzüne indikleri daha o ilk gece, görünmemiş güzelliğinden ötürü insanların ez zühre, nur gibi parlak dedikleri bir kadına rastladılar. İki melek, bu kadına insanoğlunun gözleri ve onun duygularıyla bakınca, zihinleri karıştı. Ve tıpkı insanoğlu gibi, içlerinde kadına sahip olmak arzusu ayaklandı. Ve her ikisi de kadına, ''Benim olmaz mısın?'' diye çağrıştılar. Kadınsa dönüp onlara şöyle dedi, ''Ait olduğun biri var. Bana sahip olmak istiyorsanız onu ortadan kaldırmanız gerekir.'' Ve iki melek o adamı bulup çekinmeden katlettiler. Ve ellerinde daha işledikleri cinayetin kanı kurumadan oracıkta azgın arzularını doyurup kalktılar. Fakat arzularını susturur susturmaz da iki yeryüzü meleği, yeryüzünde geçirdikleri daha bu ilk gecede işledikleri çifte günahın, Cinayet ve zinanın farkına varıp önceki kurumlamalarının ne kadar anlamsız ve boş olduğunu gördüler. Ve Rab onlara dedi, cezanızı bu dünyada mı çekmek istersiniz, ahirette mi? Acı bir pişmanlık içinde melekler bu dünyada çekmek istediklerini söylediler. Ve Rab onların zincirlerle gökle yer arasında asılmalarını ve hüküm gününe kadar öyle ve asılı kalmalarını buyurdu. Bu, alçak gönüllülüğünü kaybeden her erdemin yok olup gideceğini bilsinler diye, insanlara da, meleklere de bir ders olacaktı. Fakat, hiçbir insan gözü, melekleri göremeyeceği için, Allah, ezühreyi ez göklerde parıldayan bir yıldız haline getirdi ki, insanlar onu görsünler de, Harut'la Mağrut'un başına gelenlerden ders alsınlar. Bu efsanenin ana hatları, İslam'dan çok öncelere gidiyor aslında. Eski Semitik kavimlerin, tanrıçaları İştar ve sonraları da Grek tanrıçası Afrodit çevresinde oluşturdukları sayısız mitten biri gibi görünüyor. Adı geçen her iki tanrıça da zaten aynı gezegenle, Venüs'le simgelenmektedir. Fakat işittiğimiz şekliyle Harut ve Marut hikayesi, Müslüman imgelemin tipik bir örneği durumundadır mutlak saflığın ya da günahsızlığın sadece arzu ve istek yoksunluğuna dayandığı sürece ahlaki hiçbir anlamı olmayacağı fikrinin yankılandığını görmekteyiz hikayede. Ahlakın bütün dayanağı da iyi ile kötü, doğruyla yanlış arasında durmadan tekrar tekrar seçim yapmak zarureti değil midir? Zavallı Harut'la Marut bilmiyorlardı bunu. Melek olmaları nedeniyle hiçbir zaman herhangi bir ayartı karşısında kalmadıkları için kendilerini günahsız ve dolayısıyla insanoğlundan üstün zannetmişlerdi. Oysa bedensel dürtülerin, meşruluğunun inkârı, insan edimlerinin tüm ahlaki yükünün, ahlaki değerinin inkârı demekti. Çünkü, Sadece dürtülerin isteklerin ve tezatların varlığıdır. İnsanı bütün öteki yaratıklar içinde yalnız insanı, ahlaki bir varlık, ruhsal değerlerle yüklü bir varlık haline koyan. İşte bu anlayıştan çıkarak, İslam, bütün öteki büyük dinler arasında yalnız o, insan ruhunu, kendi başına buyruk bağımsız bir fenomen olarak değil, insan şahsiyetinin sadece bir yanı, bir yüzü olarak görmektedir. Bunun bir sonucu olarak Müslüman, insanın manevi alandaki gelişmesine, insan tabiatının bütün öteki alanlardaki gelişmesinin ayrılmaz bir parçası olarak bakar. Fiziksel dürtüler de insan tabiatının bir parçasıdır. Bir ilk günahın eseri değil. Fakat Allah vergisi, pozitif güçlerin, meşru ve sağduyuyla kullanılabilecek insani yetilerin bir sonucudur. O halde insanın problemi, tensel arzularını nasıl bastıracağı değil, daha çok onları hayatın dopdolu ve doğru bir yolda seyretmesini sağlayacak biçimde ruhun istek ve ihtiyaçlarına göre nasıl yönlendireceği endişesinde yatmaktadır. Hayatı olumlayan bu birlikçi görüş, temelini insan fıtratının özünde iyi olduğunu söyleyen İslami ilkede bulmaktadır. İnsanın günahlı olarak doğduğunu iddia eden Hristiyani görüşün ya da insanın doğuştan sefil ve kirli olduğunu, ve nihai kemale varmak için, uzun bir tenasuh zinciri boyunca, düşe kalka ilerlemesi gerektiğini söyleyen, Hindu öğretisinin tersine, Kur'an, şüphesiz, biz insanı, en güzel bir biçimde yarattık, diyerek, bu temiz ve üstün yaratılışın, ancak, sonraki yanlış edimlerle bozulabileceğini belirtiyor. Ve sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, Allah'a inanan, Ve salih amelleri işleyenler müstesna.